Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. iki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mihran. Ee, bugün bir konuğumuz var. Biz de onların mekanında konuğuz. Bu bir kayıt programı olacak. Ee, Fatih Gençkal ile birlikteyiz. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Ee... Fatih aslında, daha önceden de konumuz olmuş muydu bizim? galiba, Yok, olmadı. Biz Ecorner in the World ile ilgili bir program yaptığımızı hatırlıyorum Aynen. ama belki ne yapmadık, programı <gülüyor> duyurduk Kendi bol bol. Yaptım. Açık Radyo'da evet Ecorner in the World evet. üsünün aslında bayağı bir geçen senelerde e açık dergide özellikle haber, e haber değildi evet. yapıldı. E Fatih Ecorner in the World adını burada, bu Montia'da altta e yer alacak programasyon üstünde konuşacağız. Aslında siz bu programı dinlerken şu anda burada bir açılış gerçekleşiyor evet. ama biz muhabbete hani buranın, bu mekanın nasıl bir programasyonu olacak, sizin ekip buraya nasıl dahil oldu biraz buralardan başlayalım. İstersen daha... Acorn World'den başlayalım evet, ve oradan buraya doğru gelelim. Evet, daha geriye gidelim. Evet. Okay. Zaten senin de bildiğin gibi ilk hı hı. ilk festivalde yer alan işlerden biriydi senin daha sonra SAR adını alan işin. Evet. Ee, 2015'te bir festival olarak kurgulan kurgulandı aslında. Yani onun da yerisine gidersek 2014 yılında bir köşe deneyimimiz vardı. Yel deneyiminde bir köşe adlı mekanımız vardı. Hı. Ve orada biraz böyle e, çok çeşitli yani o zamanlar aslında biraz daha böyle İstanbul'daki mekanlar daha işte tiyatro mekanları ağırlıktaydı. Biz biraz daha farklı disiplinlere ve sadece performans alanına değil de işte daha görsel sanatlara vesaire de açık olabilecek. Yani insanların gelip işlerini paylaşabileceği, üretim yapabileceği bir alan olarak kurgulamaya çalıştık köşeyi. O bir yıllık köşeye deneyimi bizim için çok heyecan verici oldu ve oradaki olasılıklar, oradaki ilgi bizi böyle bir festivale yöneltti aslında. Yani biraz da festivalin çıkış noktası yakın coğrafyamızdan sanatçılarla bir araya gelebilmekti. Yani çok işte Türkiye'de işlerini göremediğimiz özellikle Orta Doğu'dan daha işte Kafkaslardan vesaire böyle yakın Ki komşu. Bizim için de çok ilham verici olmuştur. Evet. Seyretmesi. Evet. Yani aslında köşe Yel Değirmeni'nde kalmadı ama zaten dünyada herhangi bir köşe olabilir... ...mottosuyla gibi biraz başladı. Evet. Ve bir süre sonra da bu Kadıköy'de yürüyüşler burada hatta başka şeyler de oldu. Belki biraz oralardan bahsedebilirsin. Evet aslında ilk festivalde pardon ikinci festivalde ikiz iki kere yaptık festival. 2015 ve 2016'da Ekim ayında. Ve o festivallerden birinde de Yel Değirmeni'nde bir yürüyüş yaptık. Yel Değirmeni'nde yürüyüşten kastım da Yel Değirmeni'ndeki çeşitli işte kafeler... ...performans mekanları ve açık alanlarda... Ee, çeşitli kısa işlerden oluşan e, mesela 10 tane iş izliyorsunuz seyirci olarak bir yerden bir yere böyle art walk denilen hı hı. E, konsepte biraz benziyor ama işte performans yürüyüşü diye sonra adlandırdık insanlar için biraz daha bir şey hı. ifade ediyorsun bir kafede 5 Yürü... dakika bir şey izliyorsun şey, evet. oradan çıkıp grupla evet, başka, başka bir yere geçiyorsun sonra gruplar ayrılıyor biri bir şey izlemeye gidiyor bir başka hı hı. izliyor sonra biraz karışıyor vesaire yani per, yürüyüşün kendisi de bir deneyim ama hı hı. izlediğin işlerde kendi başına işler şeklinde adamı ee, e, yabancı. Sanatçıları da içeren bir etkinlikti. Ben o dönem burada yoktum, o yüzden takip edemedim. Yok, o yerli sanatçılarların <gülüyor> içeren bir etkinlikti. O biraz da aslında böyle hep böyle bir bir gecelik iş, işte biz en az bir saat süren, bir buçuk saat süren işler yapmak gibi bir gibi <gülüyor> sanatçıların üzerinde yani baskı. ...bir şekilde evet. oluyor gibi düşünüyorum daha kısa işler yapan insanların da işlerini gösterebileceği bir, bir alan hı hı, olmuş oldu güzel. o çok heyecan hem verici de yani hem performans yeni metin yani bir sürü evet. farklı disiplinde vardı içinde evet evet ee, oradan işte o süreç iki tane festival süreci bu festivalde ağırladığımız e, 20'nin üzerinde yabancı sanatçı oldu bunun dışında e, yerli sanatçılar da e, birçok sanatçı Oldu. vardı. Çok fazla evet. insan vardı. Ee, orada başlayan aslında festivalde de başlattığımız mesela bir e, tırnak içinde söyleyeceğim bunu çünkü tam bir rezidansı değil ama yani insanların gelip festival bir... için iş üreteceği, onlara birazcık bir alan verebildiğimiz Hı -hı. E, bir pro yeri belki birazcık Hı -hı. E, bütçe verebildiğimiz bir alan açmaya çalıştık. Yani kısıtlı imkansızlıklar içerisinde e, öyle bir şey yapmaya çalışıyorduk. Yani onun da ya bu işte ve performans yürüyüşü vesaire gibi ...daha biraz açılmaya ve artık... Bir, per ...bir festivale sığmamaya... ...başlayan Hı -hı. etkinlikler... ...haline geliyordu yani bizim yapmak Hı -hı. istediğimiz şeyler... ...ve e, tam işte... ...ikinci festivalin sonunda... ...aslında artık biz... ...festival formatının ötesinde daha yıl içerisinde... ...yayılan başka Hı -hı. etkinlikler nasıl yapabiliriz... ...en azından böyle bir ay, ayda... ...bir bir etkinlik yapabilir miyiz... Hı -hı. ...biraz daha işte başka mekanlara... ...açılabilir miyiz gibi düşünceler içindeyken... E, Tam işte geçen, geçtiğimiz Aralık, Ocak aylarında e, Bomontiada ekibiyle yolumuz kesişti. Aslında pozitif ekibiyle Vasıf Kortun ve Ahmet Ulu e, ile yolumuz kesişti. Onlar e, zaten festivalden de haberdarlardı. Hı -hı. Onlar da tam e, Bomontiada'daki yani Bomontiada'nın genel bir sürekli dönüşen bir yapı aslında Hı -hı. burası ve buranın alt daha önce bir galeri olarak yani Hı -hı. bir sanat galerisi, sanat mekanı olarak işlev görüyordu ve bir yıl boyunca bu şekilde işlev gördü ve onlar da tam bunu bunu da yeni bir hale getirmek biraz daha katılımcı bir modele Hı -hı. biraz daha burada da yoğun olarak etkinliklerin ve yoğun olarak insanların girip çıktığı bir yer haline getirmek gibi bir vizyonları vardı ve bizim yaptığımız işlerde onlara bu anlamda Hı hı. Ee, yakın geldi diye düşünüyorum. Ee, biz de çok mutlu olduk tabii. Tam bizim biz bir arayış zamanlarında e, öneriler evet. Ara evet. aynı geldi. zamanda denk geldi. Bir şey soracağım. Yani. Tabii bu işte köşede başladığı bir festivale dönüştü. Hatta yani festival derken konserlerin de olduğu gerçekten evet. bir sürü disiminin olduğu. Tabii yavaş yavaş da herhalde bir ekip de oluştu diye düşünüyorum. Evet. Yani gönüllüsüyle beraber böyle bir, bir, bir ağınız oluştu diye düşünüyorum. Biraz ondan bahseder misin? Evet. Aslında yani tamamen ya dediğim gibi zaten burada e, İstanbul'da iş yapan çoğu insanın da bildiği bir durum. Yani her şey diye gönüllü ve kendi hmm. e, kendi çabalarla ve kendi evet, imkanlarınla doğru. başlıyorsun. Evet. Biz de tamamen öyle başladık yani sıfır yani bütçe anlamında çok sıfıra hmm. yakın bir şeyle ve tamamen bir fikre veya bir işe inanan hmm. insanları etrafımızda toplayarak öyle bir e, yani köşe zamanından gelen zaten dört kişilik bir ekip köşede Ona eklemlenen bir yani toplamda bir 10-15 kişilik bir ekibe doğru Hı -hı. evrildi ilk yılın sonunda. ikinci yılda biraz daha e, bir festival ekibi oluşturduk yani düzenli olarak Teknisini yıl içerisinde teknisyeniydi Hı -hı. işte şey ekibiydi daha idari ekibiydi. Yani. Hı -hı. Çünkü onun bir sürü artık ikinci yıl işte fonlara başvurmak Hı -hı. E, daha böyle programları daha e, yapıyı biraz edelim. daha oluşturak yakından takip etmek dışarıdaki işleri de takip Hı -hı. edebilmek gibi biraz daha böyle bu işi nasıl bir adım öteye götürebiliriz diye düşünmeye başlarken e, en sonunda ikinci festivalin sonunda da artık biz bunu daha profesyonel ve sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Çünkü yani yine çoğu kişinin tahmin edeceği gibi bu gönüllü yapı e, tamamen sizin size bağlı bir yapı Hı -hı. haline geliyor ve Hı -hı. sizin enerjinizin sürdüğü kadar sürebiliyor bir evet, şekilde. Sürdürülebilir olmuyor. Sürdürülebilirliği biraz belki. zor oluyor. Evet Ve bu, bu noktada da biz e, in the World ekibi olarak yani üç kişi burada sürekli olarak profesyonel bir yapıda çalışmaya devam edebilir mi? Ve bu festival veya başka etkinliklerde tekrar Voltran'ı oluşturup evet. devam edebilir miyiz diye bir düşünceye girdik. Ve Burcu Claire ve ben, Burcu Yılmaz, Claire Zerhuni ve ben farklı olarak, full time, olarak full time çalışmaya başladık <gülüyor> Tam da bu, bu da yine bu kırılmayla Bomontia'da hmm. alt, e, alta geçişimizle de eş zamanlı olmuş oldu aslında. Hmm. Şu anda biz Bomontia'da altın işte... Yine tırnak içine koyuyorum bunu çünkü çok büyük bir kelime gibi geliyor küratörleri olarak hı hı. E, üçümüz hı hı. E, varız ama yine Corner Festival ekibi e, mesela bugünkü açılışta gönüllülerimiz yine şey e, daha önceki festival ekiplerinden. Peki yani şimdi geçen yıllardaki gözlemlerime dayanarak hani o zaman benim için hani bu alanda... Ee, uğraşan biri olarak mesela komşularımız derken Orta Doğu zaten ben hep Orta Doğu'da olduğumuzu düşünüyorum ama hı hı. yani ne bileyim Irak'tan, Lübnan'dan bir dans performansı seyretmeyeli çok olmuştu. Evet. Ee, bunu seyretmek yani bize çok iyi geldi dediğim taraf orasıydı. Yani çünkü artık böyle ne oluyor ya dediğimiz ya da işte bazen hiç heyecan almadığımız ya da bize dokunmayan işlerden böyle bir hı hı. sıkılma halindeyken Böyle daha yakın anladığımız işte demek istediği şeyi içimde bir yere dokunan işlerle böyle bir aa ne güzel oldu demiştik. Evet. Şimdi mesela bizi neler bekliyor? Bu yıl kafanızda böyle nerelere gidiyorsunuz? Kimleri getirmek var ya da nasıl bir, bir süreçtesiniz? Evet. Bu sadece dansla <gülüyor> alakalı olmayacak belli ki konserler evet. başka evet. etkinlikler olacak. Evet. Yani... E Evet uzun cevaplı bir soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir evet, kısırdı programı... yani. Belki <gülüyor> hatta yani birkaç gün sonrasında neler olacakla başlayıp genele yayabilirsiniz. Evet. Ama ha, hayallerini de söyleyebilir. yani isim, isim gitmek zorunda değil ama. Evet evet. Yani aslında biz biraz şimdi böyle bir Bomontyada e, alt... İçerisinde çalışmaya başlayınca burası böyle dokuz tane odadan oluşan devasa bir mekan aslında. Hı hı. Ve çok kendi nevi şahsına münhasır bir mekan. Buraya gelince yani burada nasıl bir iş yapabiliriz? Yani biz ne yapmak istiyoruz? Biz neyle ilgileniyoruz fikri tabii ki her hı hı. Zaman bizim itici gücümüz oluyor. Ee, ve şöyle bir program yani burası şöyle bir yere dönüşsün istiyoruz aslında. Yani burada e, insanların iş üretebilecekleri e, ve ilham alabilecekleri bir alan olsun. Yani bu çok tabii ki geniş bir kavram. Yani bir e, yapacağımız programlara bunu bağlayacağım. E, burada bir tane misafir sanatçı programı. Hı hı. E, bu festivalde de yapmaya çalıştığımız ve böyle işte kör topal ilerletmeye çalıştığımız misafir sanatçı programında Burada daha yapısal yap, yapı, bir yapıya oturtuyoruz. Ve iki tane misafir sanatçı programı. Bir alt plus yani alt artı ve alt sıfır sıfır bir diye iki tane program yaptık. Bunlardan bir tanesi ilki. Ee, bizim davet ettiğimiz ve burada buraya bu mekanı kullanarak üretmesini istediğimiz insanlara Hı -hı. açık çek vermek gibi bir şey yani Hı -hı. gel böyle bir e, var. mekan yer var, var yer cool. var böyle bir bütçede sana tahsis edelim ve burada bir iş üret gibi Hı -hı. bir e, çalışma alanı açmak insanlara e, ve diğeri de açık çağrı usulüyle biraz daha işte kariyerinin başında daha yeni iş yapmaya başlayan yani ilk işi, ikinci işini yapan ve birazcık daha daha laboratuvarımsı bir alana ihtiyaç duyan, daha e, yanlışlar yapabileceği, hı hı. denemeler yapabileceği alanları arayan insanları hedef aldığımız bir program var. Ve burada yine hedef aldığımız kitleler e, ya yani biz performans sanatları yani genel çerçevesiyle temelli hı hı. bir oluşumuz. Hepimiz oradan geliyoruz. O yüzden ana odamız orası ama çokça e, disiplinler arası işlere de açığız. Hı hı. Ve aslında onların farklı buluşmaları yani festivalde de yapmak istediğimiz yani farklı disiplinlerin buluşmaları birbirleriyle konuşmaları birbirlerinden etkilenmeleri. etkilenmeleri gibi bir, bir hedefimiz var. E, o yüzden de yani işleri seçerken de sanatçıları seçerken de burada böyle bir e, yol alıyoruz. Bunun dışında e, yine başka İstanbul'un başka sahnelerinde başka yerlerinde gösterimler yapan işlerden davet ettiğimiz bir yerli köşe diye bir bölümümüz hı hı. var başlığınız yerli köşeler ya, e, yerel köşeler yerel, yerel, <gülüyor> köşeler. yerel köşeler yerel köşeler orada da yani böyle ay, ayın her ay en azından bir, bir hafta <gülüyor> burayı bu ayırıyoruz çok iyi burada e, üretilen işlerde e, yıl boyunca sahneleniyor olacaklar onlar da ayda en azından bir, bir hafta bütün hı hı. hafta burada gösteriliyor olacak. Ee, onun dışında haftada bir salı günleri müzik e, music sessions dediğimiz bir bölümümüz var. Orada da içinde bulunduğumuz bu akustik odada olacak çoğunlukla. Hı hı. Ee, burada e, müzik programımızı aslında yani hiçbirimiz direkt müziğin içinden gelmediğimiz için, müzisyen olmadığımız için e, işin ehillerine alan açmak gibi bir şeyimiz hı. var. Yani e, onları da yine araştırma... ...araştırarak, konuşarak, ederek insanlarla belli insanlara burada her ay dört yani salı burada etkinlikler düzenlemelerini söylüyoruz. Mesela Hı -hı. Ekim ayında Şevket Akıncı olacak bu kişi. Hı -hı. Onun organize ettiği dört akustik konser, performatif Hı -hı. konserler olacaklar. Başka bir ay, diğer ayda başka biri yani. Birisi onu organize edecek. Başka biri yani organize edecek. Yani o kişi mesai. o isimleri seçecek. Evet o kişi o isimleri seçecek. Öyle bir... Hı -hı. E, Organizasyon yapıyoruz. Yine aynı şekilde e, işte görsel sanatlar ve diğer alanlarda yine benzer bir şekilde yol almayı düşünüyoruz hmm. yani bu alanda çalışan ve aktif olarak e, bir şeyler yapan veya e, yapmaya çalışan kişileri. üreten kişilerin gelip burada ya kendi işlerini veya kendi onların sunacakları işleri yer açmak gibi bir e, hedefimiz var. Ee, ...onun dışında da... ...şimdiden bile dolu Şimdi, dolu onun evet. dışında... ...yine Duygu'nun tabii sorusuna geri döneceğim... ...peki evet. bir Orta Doğu ya da Kafkaslar gibi... ...bir evet. programasyon olacak mı? Ee, o, yani şöyle festival olacak. Şimdi insanların ha, hala kafası karışık böyle. Bir şey yaptığımız senin zaman festival oluyor. Hani. <gülüyor> o festival oluyor sanıyorlar. Şu anda festival olmuyor. Ama Ekim, senin eğer, yaşadığın bugün şey başını... aslında festivalin evet. tam anlamıyla festival yaşıyorsun. Şu anda <gülüyor> Bana her <gün> radyoyu <gülüyor> dinleyenler e için diyorum. Yedi buçukta siz bu programı dinlemeye başladığınızda e burada bir açılış gerçekleşecek. Şu anda harıl harıl bir çalışma dönüyor etrafımızda. Evet. Hatta hatırlatılığım bu montiyada altdayız. E <gülüyor> evet. Fatih Gençgal'la konuşuyoruz. Biraz kendisi sahneye çıkacak muhtemelen. <gülüyor> evet <gülüyor> ve saat dokuz buçukta bir etkin konser olacak burada. Radyo dinleyenleri buraya davet ediyoruz. Evet. E, ücretsiz bir konser. Evet açılışa e, da davet ediyoruz. Konserin ne olduğunu bilmiyorum bu arada ben de. E, konser Lübnanlı bir DJ <gülüyor> e, çalacak. <gülüyor> Onun e, ismini şu anda... Saklı tutuyorum. Ha, tamam peki. Tamam. <gülüyor> bir şey sürpriz konser gibi düşünebilirler. Tamam. Ee, ama bu akşam Bomontiada Alt'ta hem kokteyle yedi buçuktaki kokteyli hem dokuz buçuktaki konsere davetli, davet Dinleyenler. Girişsiz girişsiz giriş ücretsiz. O zaman bu parantezi kapadım Radyo yayını açanlar için. geri <gülüyor> dönüyorum. Şey, yani bu e, festival, Orta gelecekler ayrı bir festival zamanı olacak Evet, mi? ayrı bir festival zamanı olacak. Bu, sef bu sef sene Mayıs ayında yapmayı düşünüyoruz festivali. Hmm. Bir güz festivalinden, bahar festivaline dönüşüyor. <gülüyor> ee, bizim için zamanlama olarak biraz daha rahat olacak. Yani <gülüyor> e, bu Montea'da açısından da e, iyi bir zaman olacağını düşünüyoruz. Ee, festival aslında şöyle, festivale gelmeden önce o odaktan bahsetmiştin, Orta Doğu hmm. yakın evet. coğrafya odandan. Yani o işte o, A Corner in the World'un özellikle festival için her zaman oda olacak. Hı hı. E, bu yıl içerisinde yıl içerisinde de ağırlayacağımız başka sanatçılar da olacak. Yani ayda bir kere de yurt dışından bir sanatçı ağırlamak gibi bir hı hı. E, hedefimiz var. E, onların da e, o, orada yani coğrafi odak yine yani coğrafi odağı biraz daha e, içerik üzerine odak. Yani bu in, işlerin e, işlerin bizim ...ilgimizi bize yakınlığı... üzerinde yani çok coğrafi keskin bir coğrafi... ...bir yani evet, programı edeceklerim... ...Portekiz'den de olabilir... ...Dani evet. Markadan da olabilir... Evet, ...Bence bu daha seçkinlisi. güzel... Evet. ...sadece o açıklıkta... ...bir tarafın unutuluyor olmasıydı sorunu... Evet. ...benim gözümde... Evet. ...yoksa sadece ben her evet. ay bir on... koreografinin... ...işini seyretmek gibi değil... ...yani baktığımız zaman dünyaya sadece bir tarafı... ...görüyor olmamız evet. Evet. benim evet. gözümde sorundu... Evet. ...siz aslında onu kırdınız... Evet. Evet aslında o bizim de yani sonuçta biz hepimiz sonuçta biraz daha batı e, tekniğiyle de büyüdüğümüz için evet. kendi eğitimimizde. Evet. Ama o tekniğin başka yerlerde başka coğrafyalarda nasıl orta, yani yansıdığını, nasıl yansıdığını nasıl görmek, görmek evet. çok heyecanlıydı. Çok heyecan evet, kesinlikle. Yani evet. işte Enkidu gelmişti hatırlarsan evet, evet. biz hala dilimdedir iki senedir. Evet. En sevdiğim işlerden bir tanesiydi gerçekten. Enkidu faliyeti. Evet. Evet. Evet, sayende seret. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de çok mutluyum onunla tanıştığım için. O şimdi bayağı Avrupa'da da turluyor. Çok hakikaten çok iyi bir iş o. Yani Evet, bir... işin ismini istersen söyleyeyim dinleyicilere. <gülüyor> working method. Working method. Evet. Evet, method. Peki working bizi bu önümüzdeki birkaç gün neler var? Belki dinleyicimizle bundan bahsedebiliriz. bir web sitesi, bir takip edecekleri evet. bir evet. kaç mecra söyleyebiliriz. Ee, Bomontiada.com web sitesinden ve Facebook hesabından takip edebilirler öncelikle. Ve cornerintheworld.com ve yine bizim Facebook sayfamızdan Hı -hı. takip edebilirler. En kolay herhalde bu şekilde takip evet. edilebilir. Ee, bu haftaya gelince e, az önce bir işte misafir sanatçı programlarından ve diğer Hı -hı. programlardan bahsettim. Aslında biz bu ilk açılış haftasını tam haftada değil yani beş günlük bir şey. O, o haftayı... E, bir yani sezon içerisinde olacağı ...olacakların bir hazırlığı gibi... ...yani bir mikrokozmoz gibi... Ha, ...bu açış beş gün sürecek yani... Evet, beş gün sürecek. Tamam. ...yani bir mini bir festival aslında... ...yani yine <gülüyor> festival cümlesini kullanmış olduk... ...kelimesini... Ee, ...burada bu misafir sanatçı programlarımızın... ...ilk çıktıları olacak mesela... Hı hı. ...Zinure Türen'in bir... E, ...Bomonti'de gerçekleşen yani... ...Bomonti adanın dışına da taşan... ...bütün mahallede gerçekleşen bir... E, ...işitsel yürüyüş, audio walk dediğimiz... Hı hı. ...yani insanların kulaklıkları takıp... ...bir e, ses... ...tasarımı ve bir dinledikleri bir şey üzerinden e, mahallenin sokaklarını gezmesi. Radyo dinleyicilerimizin hoşuna gidebilir. Evet, evet. kesinlikle evet. çok ilginç bir iş. Yani Beaumonti'nin tarihi ve bugününe dair e, bir heyecan verici bir iş. Yani bir işitsel duyu üzerinden bir deneyim yaşatan bir iş. E, o bugün beş buçukta olacak. Evet, yani bu program çoktan başladığında çoktan bitmiş olacak. bitmiş olacak ama, ama bu abi. hafta boyunca her gün var, var. Evet. cumartesiye kadar, Takip cumartesi yani dahil şey evet, dinleyenler bu yolculuğu yapabilirler. Beş buçukta olacak her Hı -hı. gün, Bomonti adanın avlusunda buluşulacak ve Hı -hı. orada kulaklıklar dağıtılarak dışarı çıkılacak. Ee, yine burada benim yaptığım bir iş olacak ee, Hı -hı. elipsis adında, o da cuma ve cumartesi akşamları sekiz buçukta Hı -hı. ilk gösterimleri olacak. Bu e, etkinliklerin o, hepsi ücretsiz mi? Yoksa bu başlangıç bu, zamanı için mi? Bu etkinliklerin mi? aslında e, hepsi ücretsiz değil. Yani performanslar Hı -hı. içeride gerçekleşen performanslar ücretli. ücretli. Ama ücretler de 15 lira ve 25 lira. Yani Hı -hı. 25 lira tam 15 lira öğrenci Çok şeklinde. Orada iyi. da makul bilet daha fazla gerçekten insanların ulaşabileceği evet, kısım ve kısım kısım. düzenli olarak gelebilecekleri bir Hı -hı. yer olması gerçekten önemli. Çünkü... Bir yandan da tabii ki yani sanatçıların da bir şekilde işini yapabilmesi için Hı -hı. gerekli koşulların olması lazım. Onu da sağlayabildiğimiz için burada Hı -hı. Bu Montiada alt çatısı altında ki bundan dolayı çok mutluyuz. Gerçekten sanatçıyı da seyirciyi Hı -hı. de memnun edebilecek bir form Hı -hı. üretebildiğimizi umuyorum inşallah. Herkes için öyle olur göreceğiz. <gülüyor> bu haftaki diğer bu işte yerel köşeler dediğimiz Hı -hı. alanlarda Tuğçe Tuna'nın Hücre adlı işi olacak. O da Hı -hı. ücretsiz açık açık dışarıda olacak. Montia'da'nın kimsenin çok uğramadığı arka tarafında, arka ön avlusunda değil de arka tarafında. E, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Birçok kişi izlemiş de olabilir. Hücre birçok İstanbul'un farklı mekanında gösterilen çok site spesifik ilginç bir iş. E, ve Tal Dans'ın Hı -hı. Ee, yeni bir performans olacak ve ça Tile Dans e, 23 Eylül Cumartesi günü Bomonti Adada saat 3'ten itibaren herhangi bir köşede karşımıza çıkabilecek. Hı -hı. Nerede çıkacaklarını ben de bilmiyorum. O yüzden <gülüyor> gelip <elinecek>. görmeniz gerekecek. <gülüyor> İyi, ee, küçük kısa bir performanslar siri, dizisi olacak Hı -hı. ama onları da programımızda ...oldukları için çok mutluyuz Hı -hı. sağ olsunlar... ...çok yoğun programlar içerisinde dahil oldular. Sen anlatırken şey düşündüm... ...muhtemelen e, bu ileriki programlarımızda... ...belki de Econyent World'de... ...gerçekleşecek birçok etkinliği... ...programımızda e, konuk etme şansına... Evet, ...yışacağız evet, bizde diye düşünüyorum gözüküyor. aslında. Bu uygun. arada yavaş yavaş toparlama... Evet. ...zamanımız geliyor başka acaba programla ilgili hakkında başka isimler söyleyeceklerin var mı? İsimlerden bahsedebilirim. Bu sene e, bu misafir sanatçı programında ağırlayacağımız sanatçıları da söyleyeyim. Hı hı. Sürprizi kaçsın işin. <gülüyor> <gülüyor> e, Semi Fırıncaoğlu olacak. Ekim ayında burada hı hı. çalışacak. Hatta Semi fırıncıoğlu gelmişken onun etinden, sütünden faydalanmak isteyeceğiz tabii ki. E, onun e, prova süreci açık bir süreç olacak. Yani ha, o iyi. prova sürecini haftada bir açık provalarla hı hı. takip et olana olacak çok insanların iyi. ve buradaki misafir sanatçı programında biraz böyle oluşturmak istedik aslında yani insanlar gelip burada prova yapıp oyunlarını oynamasın da buranın hayatına bir katkıda bulunsun burada Hı -hı. insanlar evet. onlar bir alışveriş da, olsun bir, alışveriş bir canlılık olsun, olsun evet, bir evet. hareket olsun evet. yani çok iyi anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> onun dışında Mine Çerçi ve Onur Karaoğlu 2018 döneminde onlar hı hı. işleri yapacaklar. Yerel köşelerde çıplak ayaklar kumpayası olacak. <gülüyor> Ekim ayında. 6 ve 7 Ekim'de, 6 -6 ve 7 Ekim'de buradayız. Hı. 6 ve 7 Ekim'de Sar ve Sen Balık Değilsin Ki ile burada olacaklar. Emre oğlu Canan Yücel Pekici'den. Yine çağdaş dansçı ve koreograf. Tiyatro berezen'in çağdaş bir makbet yorumu var. Hı hı. İki evet. kişilik kabus diye o olacak. Ve... Kasım ayında İstanbul Tiyatro Festivali'nin e, paralel programına ev sahipliği yapacağız. Burada yine burada üretilen işlerin gösterileceği ve e, festivalin uluslararası buluşmalarının yapılacağı alan olacak burası. Şöyle ortaklıklar da olacak ve başka sinema ile bir ortaklığımız var. Ondan da bahsetmiş ya, olalım burada. Iyi. Haftada bir pazar günleri e, bu odalarımızdan birinde kuşun e, sinema dediğimiz e, minderli. minderli sinema şeklinde burada şey demiştin ama bence bütün sene yayılan bir festival ha, gibi, gibi. o evet. şu anda. Çok yani iyi, güzel yani. bir aslında boşluğu ya da bir ihtiyacı karşılayacağı şu anda çok net gözüküyor. Yani bundan sonra gelip yaşıyor olmamız lazım bu süreci. İnşallah umuyorum. Öyle gözüküyor. Valla çok teşekkür ederiz. Yani evet bu koşuşturmada zaten... zaten bugün bu arayı bulduğun için teşekkürler. Evet, Şimdi teşekkür aslında yani ben de yeldirmenin köşede gösteri, düzenli gösteri yapan biri olarak yani evet. oluşumun böyle bir yere evrilmesini dışarıdan ve içeriden gözlemlemek çok çok şey keyifli yani. açıkça çok teşekkür açık olsun. <gülüyor> Bitirmeden önce son söylemek istediğim bir şey var mı? programı kapatmayı. Çok teşekkür ederim. Yani işte bahsettiğim şey buranın aslında bir açık bir alan olması, insanların zaman geçirebileceği. Çok bahsetmedik ama burada bir ortak bir alan da var. Orayı da yeniden tasarladık ve burada insanların gerçekten gün içerisinde gelip çalışabileceği, takılabileceği, buradaki küçük oyuncaklarla oynayabileceği bir alan da var. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey biraz katılımcı bir yapı kurabilmek. Yani burada bir fikriniz varsa, bir yapmak istediğiniz bir şey varsa her zaman bize gelebilirsiniz burada bir şeyler hı hı. <gülüyor> olabilir yani biz buranın her şeyini net olarak belirlemek ve yapmak gibi bir kaygımız yok biraz daha katılımcı bir yapıya e, evriltmeye çalışıyoruz o yüzden de e, her zaman herkesi bekliyoruz çok teşekkür ederim sizinle sohbet her zaman çok keyifli Şahane şu Onun anda içinde. Fatih Gençkal konuştuk bugün Bomanti Ada Alttan e, bir kayıt program yapıyoruz. Siz bu kaydı dinlerken burada bir açılış gerçekleşiyor. Herkesin davetli olduğu akşam dokuz buçukta bir konser var. Ee, ve hafta boyunca e, etkinliğe dahil olabilirsiniz. Buranın programını öğrenebilirsiniz. Ee, programı bitiriyoruz. Evet. Değil mi? İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın.